22 Mart 2018 Perşembe saatleri 11'i gösteriyor. 94.9 Açık Radyo'dasınız değerli dinleyenler. Ben Utku Zır'ı teknik masada Selahattin Çolak. Bu haftanın yeşil bültenini bize her nereden dinliyorsanız oraya misafir ediyoruz. Ee, i̇lginç bir Zamanlamayla yapacağız bu programı daha öncesinde konuşmuştuk aslında az sonra tanıtacağım konuğumu sizlere daha öncesinde konuşmuştuk e, bu programı yapma fikrini ama dün çok ilginç bir e, olay yaşandı Türkiye'de biliyorsunuz özellikle Türkiye'de şu an gazetecilik yapan yayıncılık yapan herkese yakından ilgilendirebilecek bir hadise e, Doğan Medya grubunun e, Demirören grubuna. ...satışıyla ilgili konu. Detaylara sanıyorum pek çok insan vakıftır ama şöyle kısaca söylemek gerekirse... ...Vatan ve Milliyet gazetelerini elinde bulunduran Demirören Medya... ...Hürriyet, CNN Türk, Posta, Fanatik, Kanal D gibi... ...çok büyük, önemli yayın kuruluşlarını elinde bulunduran... ...aynı zamanda dağıtım anı, haber ajansını, DNR gibi mağazaları... ...bünyesinde bulunduran bir grubu... Satın alıyor hayli uygun bir fiyata diyelim 1.2 milyara çok tartışılacak mesele detaylarına hala tam olarak vakıf olamadığımız bir mesele ama Türkiye'de medyanın e, geldiği noktayı ve e, haberciliği de konuşacağımız bir anlamda bir yayın olacak onun haberini vermek adına böyle kısa bir giriş yaptım meselemiz nedir efendim e, canlı hayvan ticareti. Meselesi malum Türkiye eti ucuzlatacağız e, beyanlarıyla e, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan bizzat bakandan gelen ucuz eti bu ülkeye getireceğim e, beyanlarıyla e, bir e, yoğun hayvan ticaretiyle karşı karşıyayız. Bu hayvan ticaretinin detaylarını bilmek hayli zor. Önemli bir gazetecilik faaliyeti yürüttü Sülal Kalkan Deren bugünkü e, konuğumuz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sülal. Böyle açmak gerekiyordu gerçekten çünkü önemli bir gazetecilik faaliyetiydi. O tarafıyla başlayalım işin. Mersin'e gelen NADA isimli bir gemi. O geminin Brezilya'dan itibaren senin... ...kamuoyuyla paylaştığın fotoğrafları... ...gelişi, gelişinde yaşananlar... ...ne oldu? Bir olayı şöyle hızlı ...özetler misin? Aslında sana? ben öncelikle... ...teşekkür ederim. Böyle bir... ...yayını yaptığın ve beni de konuk... ...ettiğin için. Çünkü senin de... ...söylediğin gibi medyanın tamamen... ...abluka altına alındığı bir... ...dönem yaşıyoruz ve... ...sesimizi duyurmak, gerçekleri... ...ortaya çıkarmak çok çok zor. Kalan birkaç mecrada bunu belki... ...hala yapmaya çalışıyoruz. Şimdi o olaya gelirsek, o olay... Üzerinde. Aslında gazetecilik açısından da çok e, enteresan bir olay o. E, çünkü e, dijital medyanın ya da medya da değil dijital platformların önemini de ortaya koyuyor. E, benim ha olayı haber almam tamamen Instagram'dan oldu. Yani çok enteresan. E, tabii ben Instagram'da ve diğer bazı platformlarda oldukça aktif yani hayvan özgürlüğü konusuna veganlık konusunu çok aktif olduğum için belli bir çevrede belki bilinir e, hale gelmiş durumdayım. E, oradan beni Brezilyalı aktivistler, yani bir gün aslında çok 5 e, be, Şubat olsa gerek, evet oluyor, yanılmıyorsam. 5 evet, Şubat'ta evet ben e, bir e, haber düştü, e, şey Twitter'a, ben de o Twitter'dan gördüm önce. E, Animal Australia diye hayvan haklarını savunan bir örnek e, grup var. Onlar paylaştılar önce e, Brezilya'da e, tüm e, limanlardan canlı hayvan ticareti yasaklandı. Bir, ...bu bir başarı diye. Hı hı. Ben de çok konuyu zaten bildiğim için... ...ben de paylaştım. Hani, çok iyi bir şey, hani yasaklanmış... ...Brezilya çünkü... ...dünyanın en büyük canlı hayvan... ...ihracatçısı... ...ülkelerinden birisi. Hatta belki de biri en hı. önde geleni. Dolayısıyla ben de onu paylaştıktan ...sonra bir baktım, Instagram'a da koydum... ...aynı haberi. Anında bana... Direkt mesajla e, takip etmediğim bir takım insanlar mesajlar yağmaya başladı. Brezilyalı aktivistler, hayvan hakları aktivistleri e, öyleydi, yasaklanmıştı ama durum tamamen tersine değişti. E, de, ve e, böyle e, artık mahkeme kararı vardı ortada ama mahkeme kararı... Ee, tamamen geri alındı Şu anda işte NADA adlı bir gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı dediler hı hı. Nedir nasıl oluyor bu aynı gün içinde Nasıl derken tabi olay araştırmaya Başladık bana ellerindeki bütün Bilgileri belgeleri videoları Yolladılar. Ben hepsini inceledikten sonra e, yani durumun e, aciliyetini ve korkunçluğunu görünce tabii bunu e, sen de öylesin ben de öyleyim bir habercilik e, dürtüsüyle tabii hemen kamuoyuyla paylaşmak istedim. Önce sosyal medya hesaplarımdan duyurdum ama e, baktım ki e, zaten öyle bir medya yok yani öyle bir ortamdayız ki işte... E, ...afrin var, bir şey var yani... ...her an çok kaotik bir ortam var Türkiye'de... ...gündem çok çabuk değişiyor... ...öyle bir ortamda bunu, böyle bir konuyu... ...gündeme getirmek çok çok zor tahmin edersin... Hı. ...ben dedim ki kimse belli bunu araştırmayacak... ...ben oturayım bir yazı yazayım... ...yani tüm verileri bir araya getiren... Çünkü bu bir sorumluluk yani herkesi ilgilendiriyor. Burada yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Bir yazı yazdım. Dağmedya.net adresinde yayın yapan, bağımsız bir veri gazeteciliği yapan bir mecra var. Oraya yazdım ve bana gelen videoları da editleyip orun içerisinden en çarpıcı kısımları alarak... ...bayağı uzun videolar geldi çünkü... ...onlarla birlikte... E, ...paylaştığımızda... ...ben yazının aslında o kadar etki yapacağını da... E, ...bu ortamda düşünmemiştim... ...hani birilerinin herhalde dikkatini çeker ama... ...çevre konularında veya... E, ...daha böyle hayvancılıkla ilgili yerlerde... ...belki dikkat çeker diyordum ama... ...sonrasında e, olay... E, ...bayağı bir e, gündeme geldi. Burada bir şey söyleyeyim mi? E ben Yani haberin ritmine dair en azından... Bu, ...bu konuşulan, bilinen gerçeklerden biri şudur... ...sosyal medyada... ...öyle bir noktaya gelir ki... E, şöyle diyelim kamplaşmış bir sosyal medya ortamı var Türkiye'de ama sosyal medyada bazı bilgiler e, diğer mahalleye de ulaşabiliyor. Evet. Şimdi bu mesela çok ender bilgi için şu anda bu Hı -hı. durumdan bahsedebiliyoruz. Çok e, ender bilgi bu başarıya sahip Hı -hı. olabiliyor. Hı -hı. Bu da ...öyle bir başarıya sahip olduğu için ana akım medya bugün satışını konuştuğumuz Hürriyet Gazetesi dahil, CNN Türk dahil e, kayıtsız kalamadılar böyle bir haberi. Onun da temeli evet. de şöyle bir şey olabilir diye düşünüyorum ben. Sadece bir fikir beyanı olarak ele alınsın bu çünkü bu yönde bir bilgi yok hiçbir yerde ama... E, İslam inancında e, domuzların e, yenemez olmasının sebebi kendi pisliklerinde derler, kendi dışkıları içerisinde yaşaması olarak gösterilir. Ve bu yüzden e, bir helal et e, tartışmasını da akıllara getirdiği için, çağırdığı için bence hayli e, kritik olmuş olsa gerek... Bunu ben vurgulamak istedim. Biliyorum Hı -hı. veganların bu yönlü hiçbir hassasiyeti yok. yok Siz hatta evet. bu tarafına hiç dönüp bakmadınız bilemesiniz. bakmadık. Zaten benim evet. konuya tamamen eğilme nedenim ben öyle bir yazı da yazdım. Ölüm gemileriydi yazının başlığı. 21. yüzyılda hayvanlara bu yaşatılan yani bu bir hayvan köleliğinin en vahşi uygulaması. Bir kıtadan hayvanlar gemilere dolduruluyor Hı -hı. ve çok işkence dolu bir yol ...yolculuk haftalar süren hatta bir ayı bulan yolculuk sonucunda e, buraya getiriliyor. Sadece insanlar işte onları tekrar buraya geldiklerinde zaten o değişmez son. Sonları değişmiyor bir şekilde. E, yine yaşam hakları ellerinden alınıyor. Zaten beni rahatsız eden e, bu yani bu kadar duyarlı canlılara bizim bunu yapmaya hakkımız. Zaten yazıyı da öyle bitirmiştim. İki soru sormuştum. Yani ben insan olarak bu vahşeti desteklemek istiyor muyum? ...benim buna hakkım var mı? Yani herkesin kendisine bunu sormasını istiyorum dedim. Bu videoları izleyin, bu yazıyı okuyun... ...bu iki soruyu kendinize sorun. Böyle gelmiş olabilir, eskiden de böyle devam etmiş olabilir... ...ama bu yüzyılda artık bizim buna son verme gücümüz... ...insan olarak irademiz olmalı ve var zaten. Yani onu da söyledim. Hükümetler, siyasetçiler bu kadar vahşi... ...kapitalizm tabii aslında bu artık... ...en uç noktasına varmış durumdalar... Ee, ...bunu yapıyor diye... ...bazı insanlar bundan kar sağlıyor diye... ...biz bunu desteklemek durumundaymıyız... ...ben desteklemek dur durumunda değilim... ...reddediyorum... Değil, ...deme e, şan, e, hakkınız... Her Bu zaman reddin var. önündeki en büyük engellerden biri de şey değil mi... ...artık e, hayvanların parçalarının bir market rafı ürününe... ...kadar Tabii. indirgenmiş olması... ...bu gerçeklikle yüzleşmiyor olması... Evet. ...pek çok insanın evet. da belki de, değil mi? Maalesef yüzleşmiyor, o kadar içselleştirilmiş bir şiddet... ...var ki insanlarda bu konuda... ...ben bu konuyu gündeme getirdikçe... ...sosyal medyada... ...verilen bazı tepkiler gerçekten... ...insanlıktan utandırıcı şekildeydi... Yani işte ne yapalım hayvanlar pislik içindeyse prima mı bağlayacaktık altına bir şey mi yani böyle anlatabiliyor muyum ya da ne bileyim iyi koşullarda gelse ses çıkarmayacak mıydınız falan türünden şeyler halbuki ilgisi yok biz burada hayvanlara uygulanan vahşeti ve şiddeti gündeme getirmek istiyoruz bu Ayrıca sadece Türkiye'nin de içinde yer aldığı bir şey değil. Brezilya son olay bahsettiğimiz olay nada olayı Türkiye ile Brezilya arasında oldu. Ama Avustralya, Almanya, İspanya birçok ülke bu ticaretin içinde sanıyorum yanlış bilmiyorsam 26 tane 26 kadar ülke bunu aktif bir şekilde uyguluyor. Canlı hayvan ticaretini hem hayvanların yaşam hakkını elinden aldığı için hem insan sağlığına çok... ...ciddi tehditleri olduğu için... ...hem de çevre açısından felaketlere... Yol açması nedeniyle... E, ...kesinlikle bitirilmesi gereken bir ticaret... ...bu artık. E, hayvanlar... E, ...o gemilerde... E, ...zaten sürekli bakteriler içerisinde... ...kalıyorlar. Bir kısmı ölüyor. Hatta ölen hayvanların... E, Gemilerde içine atılıp öğütülmesi için bir sistem kurulmuş. Ee, onun içine bütünüyle o hayvan olduğu gibi atılıyor, öğütülüyor ve o e, kalan işte e, çıkan şey e, okyanusa e, atılıyor. E, bütün o ki, e, düşünebiliyor musunuz? 25.000 bin hayvan vardı o son gelen nada gemisinin içinde. 25.000 bin hayvanın her gün e, çıkardığı... E, yani her gün o gemiden e, okyanusa bırakılan e, kirli atığı düşünebiliyor musunuz tonlarca? Zaten bu da ayrı bir konu. E, i̇nsanlar açısından da ayrı bir konu. E, mesela sürekli şap hastalığı, şarbon hastalığı gündeme geliyor toplu ölümler, yemekhanelerde. Mesela bu merak ediliyor mu? O gemide e, o gelen hayvanlar ne oldu mesela? Yani o, o gemiye bizim girmemiz ve o gemiden... ...hayvanlardan örnek alınması gerekiyordu. Çünkü e, şüphe yok, uzmanları da söylüyor. O koşullarda gelen hayvanların büyük bir kısmı zaten hastaydı. Ve ne oldu? Hiçbir bilgimiz yok. Kamuoyuna bilgi verildi mi? Hayır verilmedi. Yani tabii e, siz veganların tartıştığı boyutu, gerçekten çok kritik meselenin, e, o sonucu... Yani bu sonuca yol açan durumun nedenlerini analiz etmek de bir o kadar kritik gerçekten. Yani düşündüğümüzde aslında e, ş, e, uluslararası sularda şimdi baktım Brezilya-Türkiye arası 11 bin kilometre yol, hı hı. 11 bin kilometre yolu e, bu gemi, bu, bunca binlerce hayvanla içinde neden teper? E, o geminin e, ticaret uluslararası işte. ticaretin ticaret. e, iklim değişikliğine etkileri. Shipping'in yakın zamanda Hı -hı. bir belgesel de vardı Hı -hı. hatta. Hı -hı. E, sürdürülebilir Yaşam Film Bir de e, bu e, hayvanlar gemiye <gülüyor> yüklenmeden önce e, Brezilya'da zaten Brezilya içerisinde e, bir karayolu seyahati yapıyorlar kamyonların içerisinde. Onun e, görüntüleri de e, bana ulaşmıştı. Oradaki aktivistlerin çok büyük çobasıyla bu çekilmiş bu görüntüler çünkü engellemek için üç ayrı dernek orada dava açmış çok ciddi bir organize, organize olmuş örgütlü bir mücadele yürütüyorlar orada gerçekten hayran kalmamak mümkün değil bizde olmayan şey orada var. Ee, ve onlar e, o görüntüleri e, bize ulaştırdıklarında, bana ulaştırdıklarında gerçekten inanamadım. Yani tabii ki biliyorum e, daha önce de geldim. Nada'dan önce iki ay önce Türkiye'ye yine e, Brezilya'dan gene gelmişti. 27 bin kadar e, canlı hayvan e, biliyordum ama Nada'nın özelliği ilk kez o vahşet e, o kadar net bir şekilde... E, ...belgelenebildi, elimiz çok güçlüydü, kanıtlar vardı, her türlü kanıt vardı elimizde... E, ...ve o, o mahkeme, Brezilya'daki mahkeme e, gemilerin durdurulması kararını verdiğinde... Ee, ...içeriye bir teknik ekibin girmesi talimatını vermiş. Ee, o görüntüler de onun sonucu. İçeriye bir veteriner, biyolog birlikte giriyorlar bir ekip ve hayvanların durumunu belgeliyorlar. O görüntüler bize geliyor ve e, resmi in raporu İngilizce'ye de çevirttik. Sonrasında medya açısından söyleyebileceğimiz ilginç bir şey aslında önce medya buna çok yanaşmadı bu haberlere. Muhalif medyada e, uzak durdu. E, hatta iddia diye vermeye başladılar önce. İddia kelimesini kullandılar yani gerçek olmayan sanki sosyal medyada bir iddiaymış gibi benim ortada belgeli yaz, yazım olmasına rağmen çok enteresan. Hatta muhalif medyada bazı bu haberi gönderdiğimiz yer verir misiniz diye sorduğumuz editörlerin bazıları ya şimdi bu ortamda buna mı bakacağız diye hatta böyle tepkiler de aldık. Onu söylemek lazım. Ama sonrasında ben baktım bu iddia lafı geçmeyecek. Dedim dur ben bunu Teyit Ork'tan bir e, teyit ettireyim. İddia olmadığını, bunun gerçek olduğunu bir, e, bilelim. Onun üzerine Teyit Ork'taki arkadaşlara hepsini sundum. ...incelediler ve raporlarını e, yayınladılar... ...bu sefer o raporu paylaşmaya başladık... ...baktılar ki durum ciddi... ...o belgeler ihtiya falan değil... ...gerçeği yansıtıyor... ...bu sefer baktım muhalif medyanın tavrı değişti... E, ...onlar e, haberi vermeye başladılar... E, ...ve benimle röportajlar yapmaya başladılar... E, ...nedir ne değildir diye... E, ...sesimiz Almanya'daki e, kurumlara kadar e, ulaştı... ...oradan röportajlar yaptılar... E, Dolayısıyla biz e, o aşamadan sonra e, şansımız arttı. E, Haberin peşini bırakmamışız. Hayır bırakmadık. Bırakmadık. Yani, Yok bırakmak e, istemedim çünkü çok rahatsız oldum evet. bu, bu konudan. E, benim de ayrıca üzerimde sorumluluk oldu. Brezilya'da aktivistler e, gerçekten. Adeta yalvarırcasına yani o kadar büyük bir hayal kırkını uğramışlar ki kendini yerine koy. Yani onların büyük bir mücadele veriyorsun. Ee, orada kamyonların önüne yatarak hani engellemeye çalışmışlar. Ee, ve mahkemeden karar aldırıyorlar. Bütün limanlardan canlı hayvan ticaretini durduruyorlar. Ve o aşamada araya siyasi manipülasyon giriyor. Her zaman olduğu gibi ben onu da yazdım. Siyaset ve ticaret el ele verip, verip hukuku alt etmiş resmen. Ee, çünkü araya cumhurbaşkanı ulaşmışlar. Orada da çok büyük e, siyasette e, bizim e, Türkiye'dekiyle kıyaslanabilecek e, acayip durumlar söz konusu orada da oranın e, işte kendisi de hayvancılık yapan tarım bakanı bir kongre üyesi. E, bunlar e, bizim e, yurt dışı temsilciliğimizin de araya girdiği söyleniyor e, ve onların hepsi e, giderek orada Brezilya cumhurbaşkanıyla görüşüp başka bir mahkemeden karar aldırıp ve NADA'nın yola çıkmasını sağlamışlar. Hı. Aynı gün oluyor. Yani, bir daha da buraya veteriner falan sokmayın. E, gemilere e, kontrol için bile de, demiş Ama olabilir. Ama yine de orada tabii e, mahkeme e, buraya e, bu veteriner girsin demiş. Yani orada Hı. gene biraz o süreç işliyor. Biz hukuk dayanıyor orada Brezilya'da diyoruz. E, hala bir daha. mücadele var. Evet. evet. Peki aslında bence işin ilginç boyutu tabii senin bütün bu e, haberin peşinden koşma bırakmama hikayeninde şöyle bir durum oldu. Beş ...Subat itibariyle süreç başladı dedin sen. Evet. Bu gemi bir süre yol aldı. Evet. Yani Türkiye'ye gel gelmeye başladı. Sonra Mersin nereye demirleyeceği hı hı. belli. Hı hı. Nereye o hı hı. E, hayvanları bırakacağı belli. E, Mersin'di. Mersin hı hı. Limanı'ydı o. Evet. Mersin Limanı'nda da yine... E, ...başka gazeteci yoktu galiba. Yoktu. Var mıydı? Hayır yoktu. Ben oraya gemi gelmeden önce gittim. Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nden... ...arkadaşımız Burak... Özgün de kendisi o da Ankara'daydı Bana eşlik etmek için geldi Biz gittik oraya sadece iki kişi Hı hı İki kişi kaldık. E, açıkçası benim orada üzüldüğüm nokta şu oldu. Ben e, gitmeden önce o anlattığım süreçte gemi gelmeden önce aynı Brezilya'daki sürecin burada da işletilmesi gerektiğini söyledim. Yani e, elbette eylemler e, yapılıp e, sokaklarda gösteriler bir şekilde e, o da destekti ama e, asıl mücadele Brezilya'daki gibi mahkeme aracılığıyla olması gerekiyordu. O nedenle hani buradaki hayvan hakları derneklerine ben konuyu aktardım. Bütün belgeleri onlara defalarca sundum. Ve yapılması gerekenin şu olduğunu söyledik. Biz de bir dava açacağız. Hani Brezilya'daki gibi. Biz davayı kazanırız, kazanmayız o önemli değildi o aşamada. Çünkü kazanamayabiliriz. Burası Türkiye tabii. Ama en azından gemiye girme talebi de bulunabilmemiz için... ...savcılıktan e, o davayı açmak gerekiyordu ve bunun bir kamu davası olması gerekiyordu. Yani benim kişisel dava açmamla e, bir yere varmaz yani Zülal bundan hoşlanmıyor değil mesela. mesele. Mesele halk sağlığı çünkü e, hayvan hakları da var ama e, biliyorsun kamuoyu bu konuda halk sağlığından çok duyarlı gidiyordu. Halk sağlığını tehdit... Ve gene hayvan refahı, orada hayvan hakkı değil maalesef tabii ki, hayvan refahına aykırı durum nedeniyle dava açılabilirdi. Çünkü bu ticaret Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası hayvanların nakli sırasında uyulması gereken bir sözleşme var, ticari sözleşmesi. Ona da aykırı açıkça aykırı maddelerini okursan internette hemen hmm. bulunabiliyor. Eee onu ikisinden dava açılacaktı ve biz oraya e, bir e, bağımsız veterinerle gemi geldiğinde girme talebinde bulunacaktık. Çünkü olay e, fotoğraf veya görüntü elde etmek de değildi. ...evet bizi limana almadılar biz oraya gittiğimizde. Veri elde etmek de. belki. Ee, yani veri, oradaki koşulları e, görebilmek. Tes aynen tespit etmek ve hayvanlardan belki kan örnekleri işte tabii almak. Hı -hı. Çünkü ancak öyle bir yere varabilirdik. Zaten çünkü elimizde e, olabilecek en kötü görüntüler vardı o hayvanlar. O görüntülerden geçerek bize gelen hayvanlardı. Ve Brezilyalılar ona da inanamadılar. Yani dediler ki hadi biz buradan gitti bu hayvanlar Brezilya kamuoyunu hani biz... Ayağa kaldırmaya çalıştık ama bu hayvanlar buradan gitti. Bunlar size geliyor. Yani sizin halkınız bunları tüketecek bu hayvanlar büyük olasılıkla hasta, mikrop taşıyor bakteri içinde. Yani hiç mi dediler bunu insanlar ilgilenmiyor bu konuyla? Umursamıyorlar mı? Nasıl olabilir böyle bir şey diyorlar? İnanamadılar. Senin söylediğin gibi o helal konusunu da sordular. Yani biz dediler hani bilmiyoruz ama hani bu acaba nedir? Ben de dedim konunun uzmanı değil ama ilgili olanlar... ...evet dedim, öyle, bunun uygun olmadığını söylüyorlar. Her açıdan son derece zarar verici bir durumdu. Çevre açısından da dediğim gibi o gemi geldikten sonra... ...Akdeniz'de mesela o atığını bırakması yasak geminin. Hı. Sonra geldikten sonra nereye bıraktı, nasıl oldu? Bunların, bu konular hiç bilinmiyor. Çevreye verdiği zarar, hiç bilinmiyor. Hayvanların verdiği zarar ortada zaten de... ...demek istediğim yani bilinçli bir toplum olsaydı... ...eğer yani Türkiye'de... Veya muhalefet biraz daha güçlü olsaydı... ...biz o gemiye girip e, orada soruşturmayı yapabilmeliydik. E, ne oldu? Hiçbir bilgimiz yok şu anda. Evet. Ve tabii davanın açılamamış olması... ...benim çok üzüldüğüm bir konu oldu. E, bizim örgütsüzlüğümüzü de... E, Neden açılamadı evladım. dava? E, bilmiyorum. E, onu herhalde derneklerin kendilerine sormak gerekiyor. E, bir yere varılamayacağını düşünmüş olabilirler. Öyle de dediler bazıları. Ee, bir yere varamayız dediler ama bir yere varamayız diye e, mücadeleyi baştan bırakmak Siyasi olmuyoruz. partiler neden acaba? Siyasi partiler aslında muhalefete e, ben kendim yine orada ulaşmaya çalıştım. E, Ulaştık da, ...bazı milletvekillerin... ...özellikle Mersin milletvekillerine... ...iki milletvekili... ...soru önergesi verdi meclise ama tabii o yetmez... ...soru önergesinin bir yaptırım olduğunu düşünüyorum. Bir çok ben. aylar... ...böylesi kritik konularda özellikle... Evet, e, ...konuyu e, biraz e, unutturmayı tercih e, ediyorlar gibi. İkisi olarak. verdi, hatta bir basın toplantısı yaptık... ...CHP'nin e, Mersin Milletvekili... ...Fikri Sağlar e, da gelmişti... ...orada... E, Açıklama yaptık hani bunu kınadık canlı hayvan ticaretinin zararlarını anlattık biz Burak'la hayvan özgürlüğü ve yaşamak açısından tepkimizi tabii ki ortaya koyduk basın açıklamamızda. Ama dediğim gibi orada o noktada kaldı beni beni çok üzen bir nokta oldu yani bu kadar dediğim gibi elimizde güçlü belgelerin olduğu bir olayı bile kullanamadıysak bundan sonra nasıl olacak devam ediyor canlı hayvan ticareti gemiler gelmeye devam ediyor ondan sonra mesela Tekirdağ içinde 80 bin bu sefer küçükbaş hayvanın olduğu bir gemi geldi farklı limanlara geliyor ...gelmeye devam ediyor ve denetlenemez bir durumda. Tarım Bakanlığı'na soracak olursan... ...zaten bizim veterinerimiz var... ...işte gelen hayvanları e, muayene ediyoruz... ...diyorlar ama e, artık kim neye... ...inanmayı tercih ediyorsa bilemiyorum. Evet tabii bu... E, ...genel olarak Türkiye'nin bir problemi... ...kurumlara olan güvenin... Ee, azalmasının dışa vurumu olarak mesela ben şimdi bu yayın e, mesajını paylaştığımızda hı hı. bile şöyle yorumlar görüyorum o görüntüleri gördükten sonra bir daha et Aa bana o yönde yandım. çok e, yorum geldi bir, umarım doğrudur onlar birçok bir insan bana ben artık bu olay son Bitti benim için zaten benim e, bu noktaya gelmek üzereydim. Ve bitti son ben artık hayvan e, tüketimini hayvan yemeyeceğim. Ben bir veri çok... paylaşabilir miyim? Kendi topladığım bir veri bu e, Zürel. Bu haberleri gördükten sonra o zaman oturduğumuz mahallede dört et satış mekanını gezdim. Hı -hı. E, ve çok özür diliyorum bir şey... E, ...bir bilinen bir hayvan parçasının Hı -hı. kilosunu öğreneceğim. Etbalık Kurumu 45 lira dedi bir büyük market zincirine gittim 90 lira dedi. Güven sev, sevdiğimiz, güvendiğimiz böyle mahallenin tonton amcası modelinde bir çok eski kasap esnafı var mahallenin. Ona sordum 110 lira dedi. 45.90. Bir de biraz lüksçe bir kasap var. O da 120 lira dedi. İki sokak fark vardı bunu. yani bu mekanların arasında. 45'ten 120'ye doğru giden ...garip bir pazara dönüşmüş durumda... ...bu pazarda... E, ...yoksulların... E, ...çok kritik bir gıda maddesi olarak... ...gördüğü bir pazara dönüşmüş durumda... Zaten ...bu pazar. E, ...her konuda öyle... E, ...yani... ...ucuz olan şeyi... ...işte herhalde... E, her, ...her üründe... E, ...belli halk kesimlerine gidiyor... ...her konuda olduğu gibi en zarar, ...en büyük zararı onlar çekiyor. Hı -hı. Bunu da insanlar bir oturup düşünsün tabii bence. Hı -hı. E, bu olay umarım... ...insanlarda biraz sorgulama düşünme... E, yer neden olur... ...bu konuyu diye umuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Güler ederim. Kalkan ben teşekkür Hem konuk ederim. olduğunuz için, vakit ayırdığınız için... ...bu katkılarınız önemliydi. Sağ olun. Değerli dinleyenler... Yeşil Bülten'le karşınızda olduk. Bir gazetecilik hikayesini aslında sizlerle paylaştık. Bir hayvan özgürlüğü meselesini sizlerle paylaştık. Bir halk sağlığı meselesini sizlerle paylaştık. Pek çok konuya aslında değinmiş olduk bu yayında. Brezilya'dan yapılan, Türkiye'ye yapılan canlı hayvan ticareti ve onun bazı belgelenen görüntülerle ortaya çıkan büyük vahim boyutunu konuştuk. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle.